Bir insan ölse, eşi sonra başka biriyle evlense, bu durumda o eş ahirette hangi eş ile birlikte olacak demişler hocam. Yani ölen kadın mı erkek mi? İlk ölen erkekmiş hocam. Genelde erkekler erken ölüyor galiba. Hanımefendi kocası vefat ettikten 4 ay 10 gün geçtikten sonra başka bir istivaç yapabilir. Bunda utanılacak, ayıp olacak bir şey. Yok. Ee, peki e, ahirette durum ne olacak meselesinde Cenab-ı Hak istediğimiz şeyleri vereceğini vaat ediyor Kur'an-ı Kerim'de. E, oraya bir gidelim. Orada düşüncelerimiz ne olacak, ne bitecek? Ona göre e, şöyle düşünelim yani hangisi daha müttakiyse belki o. E, bu yorum tabii. Ancak şu var e, cennette inşallah arzuladığınız şey verilecek, arzunuza bakacak Cenab-ı Hak. Böyle bir talebiniz varsa kimse o. Cenab-ı Hak onu size takdir edecek inşallah. i̇nşallah.